ضرب الله مثلاً عبداً ملكا لا يقدر على شيء وبرزقنا وبرزقناه من لزق حسن فهو يوفق فهو يوفق منه سر و جهراء هل يستوون الحمد لله. Allah şöyle bir misal getirdi. Hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü olmuş bir köle ile bir de kendisini tarafımızdan güzel bir rızıklar rızıklandırdığımız ve böylece bundan gizli ve açık olarak sarf eden kimse hiçbir olurlar mı? Ki aciz putları her şeye kadir olan Allah ile bir tutuyorsunuz. Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabben Allah mesela iki erkeğin birini La yakdir <gülüyor> la yakdir ale şey ve huve kell alimavla. Einma yuwajjih la yati bi Allah iki kişiyi de bir başka misal olarak getirdi ki bunlardan biri dinsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez ve efendisine sadece bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getirmez. Hiç o adam, Adaleti emreden ve kendisi dosdoğru bir yol üzerinde olan kimse ile bir olur mu? Ki putları nihayetsiz insan ve kudret sahibi ve hak kelamıyla sizi doğru yola sevk eden Allah ile bir tutuyorsunuz. <gülüyor> Allah şey kadir. Halbuki göklerin ve yerin kaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise ancak bir göz açıp kapama gibi veya daha yakındır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. و الله أخرجكم من ظنون مناتكم لا تعلمون Ve Allah sizi analarınızın karınlarından hiçbir şey bilmez bir haldeyken çıkardı şükredesiniz diye de size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Onlar gök boşluğunda uçmaları için emre boyun eğdirilmiş kuşları görmediler mi? Onları o boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphe yok ki bunda iman edecek bir topluluk için nice deliller vardır. min buyutikum ve min juludil ve min yaḫifsunu ma hem Allah size evlerinizi sükûnet bulacak bir yer yaptı ve size samal hayvanların derilerinden Göç zamanınızda ve ikamet zamanınızda hafifçe taşıyacağınız evler, çadırlar ve yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelik eşyalar ve ticaret malları yaptınız. وَاللّٰهُ <gülüyor> Allah yarattıklarından sizin için gölgeler de yaptı. Hem sizin için dağlardan barınaklar kıldı. Ve sizi sıcaktan muhafaza edecek elbiseler Ve savaşlarınızda sizi koruyacak zırhlar yaptı Böylece üzerinizde olan nimetini tamamlar ki Müslüman olasınız <gülüyor> Muhammed Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse Artık sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah'ın nimetini tanırlar. Sonra da onu inkar ederler. Çünkü onların çoğu kafirdirler. Allah'ın يُسْتَعْتَبُونَ Her ümmetten bir şahit çıkaracağımız gün ise artık inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilir ne de onlardan Rablerini razı etmeleri istenir. الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ Ve zulmedenler azabı gördükleri zaman artık o azap onlardan ne hafifletilir, ne de onlara göz açtırılır. Ve idara el-lezîne eşrekû şurekâ'ahum kâlu rabbana ha-ulâ kâlu rabbana ha-ulâ şurekâ'un Allah'a ortak koşanlar da koştukları ortaklarını gördükleri zaman Rabbimiz seni bırakıp kendilerine yalvarmakta olduğumuz ortaklarımız işte bunlardır derler. Bunun üzerine onlar da şüphesiz ki siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye o sözü reddederek kendilerine atarlar. Müşrikler o gün Allah'ın hükmüne teslim olmuşlar ve uydurmakta oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiştir. <Sessizlik> <Sessizlik> İnkar edip insanları Allah yolundan men edenlere fesat çıkarmakta olduklarından dolayı kendilerine azap üstüne azap katmışızdır. يَوْمَ نَدْعُو ثِقَلَ أُمَّتِكِ شَهِيدًا نَّرًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِنًّا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ أَلَا وَإِذْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى Resulü O gün her ümmet içinde Üzerlerine kendilerinden bir şahit çıkaracağız Seni de bunların ümmetinin üzerine şahit getireceğiz Sana bu kitabı her şey için bir açıklama Ve Müslümanlar için bir hidayet Bir rahmet ve bir müjde olmak üzere indirdik